diyebilir. Ne demiştik? İfaddullah azze ve cel bima semme ve vasf bihi nefsuhu fi kitabih ve ala lisan rasulih min gayri ta'tilin ve la tahrif ve min gayri tecsimin ve la te'kif. demiştik. Yani Allah Subhanahu ve Teala'yı gerek kitabında gerekse de resulün diye sünnette kendisini isimlendirdiği ve vasıflandırdığı şeylerde birleyerek ta'tile, tahrife, tekiife ve temsile gitmeksizin isimlendirmek ve vasıflandırmak değil mi? Şimdi mukaddime sadedinde ne dedik? Mukaddime sadedinde devam ediyoruz. Şimdi en önemli noktalardan bir tanesi. Dikkat ederseniz nasıl, merhalemiz nasıl? Mukaddime diyoruz, bir konu serde diyoruz. Mukaddime diyoruz, bir konu serde diyoruz. Şimdi önemli mukaddimelerimizden bir tanesi de ilim talebesinin tabii bunu mutlaka fıkhetmesi lazım. Bu çok önemli bir nokta. Mütekaddim selefe baktığımızda, yani mütekaddim ne? daha ilkler, ilk dönem selefine baktığımızda. Şimdi fıkıh kitaplarında akayet kitaplarında vesaire bu tür ibareler duyduğunuz zaman yani mesela mutakaddim selef, müteahhir selef, mütekaddim alimler, müteahhir alimler mütekaddim insanlar, müteahhir insanlar bu tür ibareler duyduğunuz zaman müteahhir ilk dönem kastedilir. İlk dönem tamam mı? Yani böyle işte sahabe tabi'in, tabi'i tabi'in o civarda. Mütahhir de dediğimiz zaman evet. Mütahhir de dediğimiz zaman ne kastedilir? daha sonradan gelenler. Taahharadan geliyor, geç kalmış yani, daha sonradan gelmiş, tamam Şimdi İlim talebesinin dedi ki bunu mutlaka fıkh etmesi lazım. Nedir bu? Mütekaddim selefe baktığımızda, ilk dönem selefine selefine baktığımızda biz ne dedik geçen hafta? Tevhid üçe ayrılıyor ama asıl tevhidin daha ilmi olarak taksimatı ikiye ayrılmasıdır ve onu da bu hafta anlatacağız dedik. İşte bu hafta o noktaya değiniyoruz mütekaddi malimlerimize biz baktığımızda tevhidin iki kısımda ele al alındığını görüyoruz kardeşler. İki kısımda. Birincisi tevhidul marifeti vel ispat. marifet yani bilme. Marifet ve isbat tevhidi. Yani bilme ve isbat tevhidi. Marifet ve isbat tevhidi. İkincisi tevhidu talabi vel kast talep ve kast tevhidi. Neymiş? Talep ve kast tevhidi. Tamam. Talep etme aleyküm selam. Ve kast tevhidi. Şimdi marifet birinci kısım olan e, tevhidul marifeti ve ispat dediğimiz marifet ve ispat tevhidinden ne kastediliyor üç tevhidi itibar aldığımızda? Üç tevhid, tevhidin üç kısmı var değil mi? Rububiyet, uluhiyet ve isim sıfat. Marifet ve ispat tevhidi bu üç kısımdan hangisini kapsıyor? Rububiyet uluhiyet ve isim sıfatı, isim sıfatı isim kapsıyor. Isim. Birinci kısım. O zaman e, şöyle yapıyoruz. Diyoruz ki Tablo çiziyoruz şöyle. Diyoruz ki şöyle bir tablo çiziyoruz. Diyoruz tevhid ikiye ayrılır. Sağlı sollu bir tablo. Tevhidul marifetu vel isbat tevhidu talep vel kast. Sonra tevhidul marifetu vel isbat. Yani marifet ve isbat tevhidinin altında da iki çizgi çekiyoruz. Diyoruz ki rububiyet ve isim sıfat tevhidi bunun altındadır. Tamam. İkincisi tevhidu talep vel kast. Talep ve kast tevhidi. Bundan ne kastediliyor <gülüyor> Uluhiyet tevhidi. Tamam Bakın akıllar şimdi kısa bir mana vereceğim birazdan daha tavsiye gideceğiz. Neden rububiyet ve isim sıfata marifet ve ispat tevhidi demişler de e, uluhiyet tevhidine de talep ve kastetme etme tevhidi demişler. Şimdi baktığımız zaman rububiyet ve isim sıfat tevhidi bilme ile alakalı değil mi? Mücerred olarak bir ilimdir. Bileceksin iman edeceksin. Tamam. Bileceksin ve iman edeceksin. O yüzden bileceksin ve ispat edeceksin. O yüzden ne demişler buna? Marifet ve ispat tevhidi. Yani bilmek ve ispat etmek. Bu tevhid. İkinci kısım ki bu tevhid-ül dedik. Neydi o? Tevhid-ül talebi vel kas Talep ve kasd tevhidi. Kast etme tevhidi. Neden? Uluhiyet tevhidine bu ismi vermişler. Çünkü sen uluhiyet tevhidiyle ne yapıyorsun? Bir şey talep ediyorsun Allah subhanehu ve teala'dan. İbadet ediyorsun ve onun zatını, onun vecini talep ediyorsun. Cenneti talep ediyorsun. Rızasını talep ediyorsun. Azabından uzaklaşmayı talep ediyorsun. Allah subhanehu ve teala'dan dilediğin şeylerin sana ulaşmasını, sana isabet etmesini istiyorsun. Veya kast ediyorsun ona. Şimdi tevhid-ül de bir kasıt var. Ne? Bir yönelme var. Yani bir şeyi yerine getirmek için bir kast etme var. Yani ne? Adam seccadeyi seriyor kıbleye doğru. Ne yapıyor? Namazı kastediyor. Bak hep ibadette ne var? Bir yönelme var. Ama rububiyet ve isim sıfata baktığımızda sadece bilip ve ispat etmeyle alakalı. Tamam Bur Buradan alınmış ismi. ismi. Şimdi Buraya kadar anladık değil mi? Bir işgal yok. Şimdi şayet denirse ki hangi taksimat daha ilmi? Yani üç kısma mı ayrılmak daha ilmi? Ayırmak yoksa mütekaddim selef gibi iki kısmı mı ayırmak daha ilmi? Çünkü müteahhirlerin çoğuna baktığımızda daha çok vurguyu tevhidin üç kısmına doğru yapmışlar. Üç ile alakalı yapmışlar vurguyu. Şimdi o zaman şöyle bir soru soruyoruz gündeme atıyoruz. Diyoruz ki hangi taksimat daha ilmi? Hangi taksimata odaklanmamız gerekir? Hangi taksimatı gündemde tutmamız gerekir? İnsanlara tebliğ ederken hangi taksimatı anlatarak tebliğ etmemiz gerekir? Bunların hepsi önemli sorulardır. İç içe dahildir birbirine. Ama önemli sorulardır bunlar. Deriz ki bu soruya karşı burada tavsil var arkadaşlar. Bu sorularda direkt şu A'dır veya B'dir şeklinde cevap yok. Tavsil var burada. Şayet hangi taksimat daha ilmi, daha dakik, daha e, oturaklıdır. Sorusuna gelince bu sorulardan şüphesiz ki tevhidin iki, iki kısma ayrılması daha ilim. Hatta Allahu Alem ilim Allah'ın katında daha doğru desek bile, bakın bu çok önemli bir lafız, daha doğru desek bile nisben yerindedir. Üçe ayırmaktan daha doğru desek bile nisben bu yerindedir. Çünkü neden? Eğer üçe ayırdığımızda bazı işkaller, tabi üçe ayırıp da İkiye ayrılma halini fık etmediğimiz zaman bazı işgallerle karşılaşırız. ki o gelecek şimdi birazdan. O yüzden diyoruz ki Allahu alem. Bu zaten bunda bu şüphesiz icme ki iki, iki kısmı ayrılması daha ilmidir. Bunda hiçbir şüphe yok. Ama Allahu alem ziyade olarak bir cümle daha ekleyebiliriz ve diyebiliriz ki daha doğrudur kısmı. Çok önemli. Tamam. Tevhidi iki kısmı ayrılma daha ilmidir ve daha asıl olan da budur zaten. Şimdi ahiler biz bu nokta, e, şimdi bu noktayı anlatacağım inşallah, tamam. E, nedir asıl kastımız? Tavsiyele gideceğiz şimdi burada. Buraya çok dikkat edeceğiz. Sonra ben bir kardeşe buradan soracağım diyeceğim ki bu ne anladım bu anlattıklarımızdan, tamam? Toplu olarak sanki birisine tebliğ ediyormuş gibi, böyle birisine anlatıyormuş gibi. Kısaca anlatmasını isteyeceğim inşallah, tamam? O yüzden buraya dikkat edeceğiz. Şimdi bu bab çok boş bırakılmış. Bu bab. Özellikle tevhidin iki kısmı ayrılma babı çok boş bırakılmış. İlim talebesi, ilim talebesi farkında değil bunun. İlim talebesi farkında değil bunun. Ve Allahu Alem bu ilim talebesinin başındaki en büyük belalardan. Neden? Şimdi anlayacağız. Şimdi biz ne dedik? Dedik ki tevhidin iki kısmı ayrılması. Yani neydi o iki kısım? Kim söyleyecek? Marifet ve ispat, talep ve kasıt. Marifet ve ispat, talep ve kasıt tevhidi şeklindeki iki kısmı ayrılması daha ilmiyidir ve daha asıldır. Ve ilim talebesinin bu noktayı yakalayıp çok iyi kavrayıp fıkh etmesi gerekir. Hatta ilim talebesi burayı fıkh bazı işgallerle karşılaşır dedik. tamam? Şimdi dönelim tevhidin 3 kısmına tekrar sonra bağlayalım ki anlaşılsın. Şimdi rububiyet tevhidi neydi? Veya önce şeyi alalım biz ee, uluhiyet tevhidinin tarifini alalım. Neydi? İfradullahi azze ve celle bil ibade. Allah'ı ibadette birlemek. Sonra rububiyet. Neydi tarifi? İfradullahi azze ve celle bi efalihi. Allah'ı fiillerinde birlemek. Üçüncüsü ne? Allah isim sıfat deviydi. Bu da Allah subhanehu ve tealayı kendisini isimlendirdiği ve vasıflandırdığı şeylerde isimlendirmek. Tamam Buraya kadar anladık. Şimdi bu tariflere dikkat edin. Bir soru geliyor gündeme. Rububiyetle isim sıfat arasında ne gibi bir fark var? Bir fark geliyor mu insanın aklına? Bir düşünsün. Ne gibi bir fark var? Toplumiyet'te fiilleri var. İsim sıfat ne? Fiillerinin tam kralı. Onun zatına ispat ettiğimiz şeyleri, zatı var. Fiillerine de e, ispat ederiz. Şöyle yapalım mesela. Diyelim ki mesela Allah subhanehu ve teala'nın sıfatlarından bir tanesi nedir? Halık. Halık Allah'ın ismidir. Halk sıfatı vardır altında. Nedir halk sıfatı? Yaratma. Yani Allah subhanehu ve teala her şeyi yaratmış. Peki ahiler bu yaratma sıfatı, Allah subhanehu ve teala'nın bu yaratma sıfatı. Rububiyetin en baba tabir sahisi, en baba sıfatı değil midir? En asıl sıfatı değil midir? En oturaklı sıfatı değil midir? Biz gece gündüz insanlara tebliğ ederken sabah akşam yeri gök kim yarattı dersen Allah derler diye o meş Mekkeli müşriklerin halinden haber veriyoruz değil mi? Ve bakıyoruz diyoruz ki işte bu rububiyetin en bariz sıfatı olan halk yaratma sıfatı Allah'ın ismidir diyoruz. Bak isim sıfat diyoruz. O yüzden ili, isim sıfat ile rububiyet tevhidini selef hiç ayırmamıştır lafzen bile. Bakın biz geçen hafta dedik ki tevhidi 3'e ayıranların isimlerini verdi. Kim? Mesela Ebu Hanife vesaire. Dikkat edin onlar tevhidi 3'e tevhid ayrılır şeklinde mi insanın önüne koydular yoksa sadece bunu hikaye mi ettiler? Hikaye ettiler. Yani demediler tevhid üç ayrılır da bu. Sadece bunların cüzlerinden bahsettiler. Onların cüzlerinden bahsetmesi insanların önüne tebliğ ederken işte bakın tevhid 3'e ayrılır manasına delalet etmiyor. Tamam burayı yakalayalım iyice. O yüzden hangi sıfattan haber verirseniz verin. Hangi isimden haber verirseniz verin. rububiyet tevhidinin ta kendisi. Diyoruz ki Allah'ın ismi var. Ya, isim isim, ismi var değil mi? İsim, mi var dediğimizde tevhidin hangi kısmından bahsetmiş oluyor? İsim, sıfat. Peki bu ismini örnek verdiğimizde dediğimizde mesela yaratma ismini veriyoruz örnek. Doğru değil mi? Yaratma diyoruz ki Allah'ın ismidir. Bak hem isim dedik. Sonra dedik ki bunun altında yaratma sıfatı var. E yaratma sıfatını da verdik. Sonra geliyoruz diyoruz ki yaratma sıfatı rububiyetin en bariz örneğidir. Yine rızkı örnek verelim. Rızık Allah subhanehu ve tanrı rezzak diye ismi var. Rızık diye sıfatı var. Rızık hem ismidir. Rezzak hem ismidir. Rızık da hem de sıfatıdır. Bu isim sıfat dedinin kendisi olmakla beraber Rububiyetin tam kendisidir. Yediren, içtiren, rızık veren, öldüren, dirilten, alçaltan, yükselten, bu alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Ya ay yuhanna shobudu, Rabbekumullezi, halaka min kabilikum, e iman edenler, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin. Sonra ne diyor? Ellezi c alale kumularda firashen. Bak he rızıklardan bahsediyor. Wa sema ibina an, wa anzale mina sema imaan, fa akrajihi mina semarati rizka Rızık olarak size bu semeratları çıkarmıştır. O yüzden baktığımızda Eylül sünnet vel cemaatin hiçbir zaman mütekaddimlerinin tevhidi, lafız olarak üçe ayırdıklarını göremez. Çünkü neden? Eğer vallahi bir insan dese ki rububiyetle isim sıfat tevhidi tırnakla et gibidir dese bile bu hata. Tırnakla et gibi bile değil. Birisi tırnaksa o da tırnaktır. Etse ettir. Hiçbir farkı yok yani. İnce bir fark dahi yok. Tam İkisi, de İkisi aynıdır yani. yani. Aynı ne benzer. Akı 2 ne demek? Diyorsun ki 2-2 demek. Budur yani. Hiçbir şey yok yani bunun alternatifi yok. O yüzden biz görüyoruz ki bugün Allah'tan gayrısından yardım isteyen insan, bakın Allah'tan gayrısından yardım isteyen insan uluhiyette şirk koşmuştur. Bunu ehli sünnetten hiç kimse bunu mutlak olarak zikretmemiştir. Bu batıldır. Bu tamamıyla tevhidin köküne kibrit çakmaktır. Baktığımız zaman bugün Allah subhanehu ve teala'nın gayrısından yardım isteyen bir insan. Allah Subhanahu ve Teala'nın dışındaki o insanın duyduğuna inanmıyor mahiler. Değil mi? Yöneliyor değil mi? Ya Abul Kadir Geylani diyor ya İmam-ı Rabbani diyor. Peki duyma nedir? Duyma isim sıfatların en başında geliyor. Peki bu insan niçin ona yöneliyor? Sıkıntıyı kaldırmak için değil mi? Sıkıntıyı kaldırma sıfatı rububiyetin en başta gelen sıfatlarındandır. Duanın kendisi de ibadet değil midir? İbadettir. O yüzden bir insan dese ki, bir insan Allah'tan gayrısından yardım istiyorsa tevhidin hangi kısmında şirk koşmuştur? Üç kısmında da şirk koşmuştur. Üç kısmında da net şirk koşmuştur. O yüzden eğer sen dersen ki uluhiyette ki bu tebliğ babından maslahata göre yerine göre söylenecek şeydir dersin en fazla. Ama hakikat yönünden bunu hakikatine vurursan bu olay bu batıldır. Bu tamamıyla tevhidi yıkmaktır. Tevhidin fıkhından çok uzaktır bu konu. O yüzden buraya çok dikkat edeceğiz ahiler, tamam? O yüzden baktığımızda selefin fıkhının ne kadar güçlü olduğunu anlıyoruz. Rububiyetle isim sıfatı hiçbir zaman ayırmamışlardır. Bu Allah'tan gayrısından yardım isteyen, bu şirk vasfına sahip olan bu insan, baktığın zaman yöneldiği insanın duyduğuna inanıyor. Duyma nedir? Semih sıfatıdır. semi sıfatı biz isim sıfatları örnek verdiğimizde diyoruz ki o Semi'tir, se se değil mi? Sami'tir, se pardon Semi'tir, ve huve Semi'ul Basir diyoruz. Gördüğüne inanıyor değil mi bu adam? Bak basar sıfat, Tam isim sıfatın kendisidir. Kendisinden bir hacetin kaldırılmasını istiyor bu adam. Bak tam rububiyetin köküdür bu. ihtiyacı gidermek, rızık vermek, öldürmek, diriltmek. E bu adam ibadet etmiş oluyor ona. Çünkü dua ibadetin ta kendisidir. Kâle rabbukum udûûni estecibilekum innel yestekbirûne an ibadeti seyedhulûne cehenneme dâhirîn İşte bir insan derse ki duanın ibadet olduğuna Kur'an'dan en büyük delil nedir? İşte budur. Rabbiniz diyor ki bana dua edin ki duanıza iba icabet edeyim. Bana ibadetten kibirlenenler hakir ve zelil olarak cehenneme gireceklerdir. Ne diyor? Bana dua edin duanızı kabul edeyim. Sonra bana ibadetten yani dua etmekten kibirlenenler cehenneme gireceklerdir. Bakın nasıl Rabbimiz diyor ki bana dua edin duanıza icabet edeyim. Dua ic icabet etmek isim sıfat mıdır? E ee, yoksa rububiyet midir? Ya aynı şey. İcabet ediyorsun işte. Hem sende o sıfat var. İcabet etme sıfatı var. Hem de icabet edip sıkıntısını kaldırıyorsun. Buraya yakaladık inşallah değil mi? Burada bir sıkıntı yok inşallah. Tamam. O yüzden buradan şeyi de anlıyoruz. Bugün bugün mücerret olarak hiçbir tavsile gitme. Sizin kabirlerin önünde birilerine secde edenleri tekfir eden insanların isim sıfatta tekfir etmemeleri işte bu bu tevhidin yine yine aynı tabirle Dibine ne çakmaktır? Kibir çakmaktır işte bu. Baktığın zaman hiçbir, hiçbir seleften isim sıfatta şirk işleyen küfre girmez tevilinden dolayı ama uluhiye tevhidinde şirke girer dememiştir. Bilakis bu tevhidi yıkmaktır. Vallahi yıkmaktır tevhidi. Çok büyük bir zarardır bu tevhide. Ve bunu hiç kimse söylememiştir seleften. Tekrar, yani... Çünkü neden? Bugün birileri diyor ki kişi isim sıfatta şirk koşuyorsa ona cehalet özür olabilir. Neden? Çünkü bu insan tevil ediyor. Ama Allah'tan gayrısından yardım istiyorsa ona özür, cehalet özür olmaz. Neden cehalet özür olmaz? Çünkü ne diyor? Neden cehalet özür olmaz ona? Çünkü diyor ki bunda e, e, isim sıfatla tevil götürür, su götürür. Uluhiyette tevil su götürmez. Bunlar ayrılmaz tevhid. Bunlar ayrılmaz tevhid. Bir insan Allah'tan gayrısından yardım istiyorsa zaten tevhidin üç kısmında şirk koşmuştur. E bu üç kı kısmın içinde isim sıfat da var zaten. O zaman sen nasıl isim sıfat tevil götür diyorsun? Nasıl isim sıfat tevil götür diyorsun? Ve vallahi baktığın zaman Kur'an'da sen Allah'tan gayrısından yardım istenmezle alakalı ayetleri mi daha çok bulursun? Yoksa Allah'ın semada olduğuna dair ayetleri mi daha çok bulursun? Semada olduğunun daha çok bulursun. 200'den fazla nasıl var Kur'an'da? In. Peki nasıl bu kadar açık ve net isim sıfatlarla alakalı bu mevzular tevil götürüyor da... İbn Hacer'e biz İmam Nevi şunu bunu tekfir edemiyoruz da tevil ettikleri için... ...nasıl uluhiyet tevilindeki insanı tekfir ediyoruz? Bu babı kim ayırmış Ehl-i Sünnet'ten? Seleften kim ayırmış bu babı? Hiç kimse ayırmamış işte Seleften. İkisi de tevil götürür. Eğer adam tevil getiriyorsa ...bakın akıllar vallahi şeye cevap vermek... ...Allah'ın semada olduğunu inkar etmek için delil bulmak... ...aynı Allah'tan gayrısından yardım isteyenin delil bulması kadar kolaydır. Adam diyor ki sizden birisinin çölde devesi kaybolduğu zaman ey Allah'ın kulları bana yardım edin desin. E o adam da tevil etmiyor mu bununla? Değil mi? Şimdi biz tevhilde o adam isabet etti mi etmedi mi onu mu arıyoruz? Bunu aramıyoruz değil mi? Çünkü bize göre zaten o insan da hata etmiştir. Allah'ın arşının üzerinde olmadığını söyleyen adam da hata etmiştir. Niçin birisi özür? Diyorlar ki e çünkü o adam tevil etmiş. Neyle tevil etmiş akı? İşte Arapçada istivanın manaları var, semanın manaları var. E tamam demek ki lugatla tevil etmiş. Güzel. O zaman lügatla tevil etti diye sen bunun tevhili su götürür diyorsun. E peki bu adam da zayıf da olsa kendisi sahih zannettiği hadiste tevil etmiştir. O yüzden zaten Şeyhül İslam İbni Teymi'nin dediği gibi biz adamın birisinden Allah'tan gayesinden yardım isterken de görsek, secde ederken de görsek biz o insanı tevil, tekfir etmeyiz. Ve bu sizin kadılarınıza, alimlerinize... Ee söylediğim sözdür diye mi teyit etme? Bakın bu çok önemli. Erredu alel -al birriye'ye bakabilirsiniz. O zaman i̇şte. o şey Allah'ın kullarıyla yani bunu söyleyen İmam Nevevi, Taberani bunları yani tekfir etme kapısı mı açılıyor bize yoksa başka edilmiyor? Etmeyeyiz işte edersek hani birilerinin yaptığı gibi biz isim sıfatla ediyoruz te tekfir ama şey etmiyoruz tekfir. Bu adam tevil götürür. Tamam bunun söylediği küfür. Önce şunu takrir edeceğiz ama. Şimdi Allah Subhanahu ve Taala'nın arşının üzerinde istiva etmediğini söyleyen insanın bu ameli, bu itikadı küfür mü değil mi? Şüphesiz değil mi? E küfür. Yani itikad şek getirir mi? Biz itikadımızda diyoruz ki bu itikad bir mevzu. Ve bilakis bunun dolaylı yönü, eğer, eğer bilerek yapılsan ismi nedir bunun? Hangi küfürdür? Tekzip küfürüdür bu, yalanlama küfürüdür. E aynısı şimdi, bu küfür olan bir şey başka versiyonuyla tabi sahihse bu versiyonun ismine biz uluğiyet tevhidi diyelim. Ki hiç bunları ayırmıyoruz, dikkat edin. Bunları ayırmıyoruz, bunları ayırmak tevhidin temeline ters zaten. Biz işte bu insanlara soruyoruz. Ya siz Allah Subhanahu ve Teala'nın her yerde olduğunu söyleyen insanları tekfir edip uluhiye tevhidindeki insan pardon uluhiye tevhidinde Allah'tan gayrısından yardım isteyen insanı tekfir ederken ya bunları da tekfir edeceksiniz ya da bunları etmiyorsanız bunları da etmeyeceksiniz. Eğer ayırıyorsanız sizden iki şey talep edilir. Bir ilmi olarak ki ilmi olarak böyle bir talep yok. Hatta ilmi olarak ee, Tam bunların zıttıdır. Demin anlattığımız üzere. Birincisi bu talep ikincisi selef istenir bu insandan, imam istenir. Kim ayırmış bunu? Selef'ten hiç kimse ayırmamıştır bunu. Ve İbn Teymiyye rahimehullah açık ve net bir şekilde söylemiştir. En başta Er-Reddü alel kitabına baktığımızda bunun net net bir şekilde görüyoruz Şeyhülislam İslam İbn O yüzden İbn Teymiyye rahimehullah Bak. İbn-i Teymiye Rahimallah, Er-Redu Alel Bikri'de, Bikri adlı eserinde hem secdeyle alakalı olsun hem de hululiyyeliye sahip olan bazı insanlarla dahi alakalı olsun. İkisini de, de demiştir ki ben sizin söylediğinizi söylersem kafir olurum ama siz benim indimde cahilsiniz ve kafir olmazsınız. Bu sizin alimlerinize, emirlerinize, kadılarınıza söylediğim sözdür. Hani bunların hepsi Kur'an hafızları. Bunlar kadılar, bunlar emirler. Bunlar çok önemli haklar. Eğer bir insanın ibnesi teymi ediyor ki bir insan Fetavada baktığımızda birçok yerde görürüz bir insan eğer nası hakikaten Resul Cihat ile hakkı aramışsa Kur'anla Sünneten Nas'lara bakmışsa sözü sözü ne kadar yukarı çıkarsa çıksın bu insan tek, tekfir edilmez çünkü bu insan tevil götürür. Şimdi şöyle bir soru gelir her zaman gündeme bir, bir insan neden kafir ebrüt niçin değil? Yani eğer ikisi de küfürse bunu ayıran şey ne? Birisi açık Net de birisi çok mu kapalı? Yani Subhanallah, Allah Subhanahu ve Teala'nın semada olduğu kadar det bir mevzu var mı? Ehl-i sünnetin içinde. Baktığımız zaman binden fazla nas var Kur'an ve sünnette. Bazıları beş bin kullanan o alimler olmuş mu asırlardan. Bu kadar açık ve net var. Kur'an'ı indirdik Allah'ın uluvuna delalet eder. Güzel söz ona yükselir, uluvuna delalet eder. Sır istiva Kur'an'da yedi yerde geçer. Bu kadar açık ve nete sen tevil götürür de İbni te diyorlar ki ama işte İmam Nevevi, İmam Suyuti, işte İbni Hacer tevil etmemiştir, taatil etmemiştir. Ne yapmıştır? Tafvid etmiştir. Manasını Allah'a var etmiştir. Şeyhul İslam İbni Teymiye diyor ki bu taatilden bin kat daha şerlidir. Bu isim sıfat hakkında söylenilmiş en şerli söz tafvid mevzusudur. Tafvida gitmektir. Sen diyorsun ki Allah haşa e, safsata konuşmuş bu manaya gelir. Yani Allah subhanehu ve teala böyle harflerden seçmiş A, B, C, D. Veya diyelim ki A, G, L ne oldu? Agıl. Böyle bir şey seçmiş bir araya getirmiş bir kelime olmuş hiçbir manası yok boş. Boş bir kutu gibi. Aynı bu demiş oluyorsun. Diyorsun ki Allah yedim var diyor el. Yet var değil mi kardeş? Yet diyor evet var. E yet yani el değil mi? Yet. tam da ne bu yet? Bilmiyorum yet yettir. Hiçbir manası yok. Halbuki ehli sünnete göre manası var değil mi bunun? Neyi e, meçhul bize göre? Şey, Keyfiyeti şey. meçhul. Tamam. O yüzden buraya çok dikkat edeceğiz akıllar. Buraya çok dikkat edeceğiz. O yüzden Şeyhul, e, Aslımızın Şeyhul İslamlarından Ebn-i Hüseyin'in kitabı tevhidinde de dediği gibi. Bizi bir insanı görürsek kabirden yardım istiyor. Tekfir edemeyiz. O, insana, o insanın cehaletini kaldırmamız lazım. Tevil ediyor mu? Etmiyor mu? Bunların hepsine bakmamız lazım. Burada bir soru. Kim bana beş tane alim sayacak tarihte tekfir edilmiş? E, beş tane insan sayacak alimler tekfir etmiş? İttifak etmiş onun tekfirini. Yani tarih boyunca yüzlerce senedir işlenmedik şirk, söylenmedik küfür. Gece gündüz Allah'a küfrediliyor. Baktığın zaman alimlerin üzerinde ittifak ettiği iki tane üç tane bile alim bulamıyoruz. Birisi iştahat etmiştir İbni gibi belki birisini tekfir etmiştir en fazla. Göremiyoruz. İşte bak ittifak etti diyorum ittifak var mı? Baktığın zaman birisi çıkmıştır iştahat etmiş demiştir ki Ahmet kafir. O demiş ki Mehmet kafir böyle demiştir en fazla. Ve baktığımız zaman ehl-i sünnette kimseyi sen... Böyle böyle bir şirk işledin, mürted oldun, kavasını kesmiş. Örnek bulamıyoruz doğrusu ki. İşte selef bu kadar tekfirden uzak bir mevzuydu. Ve tekfir bizim mevzumuz değil, alimlerin mevzusu. Tamam, bizim mevzumuz değil. Tekfiri ancak alimler yapar. Tekfir iştahadi mevzu mudur, dil midir? En can alıcı soru budur akiler. Soru, tekfir iştahadi mevzu mudur yoksa çoluk çocuğun da yapabileceği bir mevzu mudur? Eğer çoluk çocuğun yapabileceği bir mevzu derlerse, o zaman bunlar bütün fukhalara mukarebe etmiştir. Mürted diye bir başlık açmışlardır alimler. İçtihat ile alakalıdır. Bu fıkhi bir mevzudur. Eğer diyorsa ki bu insan hayır içtihadi, e, içtihadi mevzudur o zaman sen müçtehit misin? İkinci günden bu. Alim sen tekfir et. Şimdi devam ediyoruz hızlıca. Buraya kadar anladık. O yüzden tevhidut talebi vel kast ve tevhidul marifeti vel isbat Bunu çok iyi fıkh edeceğiz akıllar. Tamam. Bunu çok iyi fıkh edeceğiz. Şimdi e, soru. Kim cevap verecek? Dileyen versin. Allah'tan gayrısından yardım isteyen bir insan tevhidin hangi kısmında şirk koşmuştur? Üç kısmında da şirk koşmuştur. Neden? Uluhiyet, uluhiyet, isim Neden şirk koşmuştur? Şimdi yardım isterken dua etmiştir, evet. sarılmıştır. E bu e, Allah-u Teala'nın e, uluhiyet yani ibadet kısmına girdiği için isteme kısmı. Bir de Allah'ın e, Allah'tan başkasının ismini Kullandığı için isim ve sıfatlar da yine aynı şey. Yok Allah'tan gayrısının ismi derken ona yöneldiği i̇şte. için onun işittiğini gördüğünü biliyor, yani Allah inanıyor. <gülüyor> Allah'a has olan görme ve işitmeyi bu ki isim sıfat tevhidinin kendisidir. Onda olduğunu inanıyor ve burada şirk koşmuş oluyor bu adam. Yani beni görüyor diyor. Zaten bugün tasavvufçularda yok mu? Şehsen'in günde kaç kere sağa, kaç kere sola döndüğünü yatakta yatarken bilmezse daha da çobanlık yapsın. Resul'ün sıfatını veriyorlar daha da çobanlık yapsın. Yani o yüzden buna çok dikkat edeceğiz. Tamam mı? Evet bunu anladık. Buraya kadar. Evet. İşte zaten bütün bunların semeresi ki zaten birçok e, işgal ne dedik biz her zaman dersin başlarında demiştik. Bütün mevzular ahiler, bütün mevzular şer'i isimleri, şer'i ıstılahları fıkhetmekten geçiyor. Bütün isimler. Bugün sen bir insana şöyle getir yüz kişi, sor ehli Sünnet'e de ki sen akide ile tevhidin arasındaki fark nedir? Bunu sor. Eğer bunun cevabı verilmiyorsa burada çok büyük bir hastalık vardır demek. Eğer ya tevhid işte Allah'ı birlemektir işte akid. Ahiler bunlar çok önemli. Bakın bunlar Mevzuların temel taşları. Bunun zıttı nedir biliyor musunuz? Bunu bilmemenin zıttı zahirliktir işte. Yani birisi alır üç nasla bütün ümmeti İslam'a sokar. Biri alır üç nasla bütün ümmeti tekfir eder. Anlatabiliyor muyum? Bu çok önemli buna dikkat edeceğiz. Bunu çok iyi yakalayacağız. İşte bunların hepsi bütün İslam naslarının Kur'an ve sünnetin hepsinin fıkh en temel nokta, en önemli nokta şer'i isimleri, şer'i ıslahları fıkh etmektir. Gece gündüz bunları insanlara yaymamız lazım. Ya bir Kur'an'da veya bir sünnette bir nas gördüğümüz zaman bu ister akidevi bir nas olsun ister fıkhi bir nas olsun. Akidevi bir nas ise biz zaten alacağımız bellidir. Bir merciğimiz var o da selef. Fıkhi nas bile olursa ya işte burada bir nas var Ebu Hanife de kimdir? Burada bir nas var İmam Şafii de kimdir? Bunların bakın hiçbirisinin dinde yeri yok. İstersen senin zahiren en güçlü gördüğün bir amel olsun. Onda ihtilaf varsa selef arasında bu ihtilaf su götürür. Gece gündüz bizim davamız bu. İşte bunun su götürünün önünü tıkadık. O suyun önünü kestik. İşte asıl e, ümmette parçalanmalar burada başladı. Gece gündüz her zaman söylüyorum. Benim hayatımın en büyük daveti budur İslam dilimde. Bu çok önemli. Bunu çok iyi fıkh etmemiz lazım. Bugün Allah için ihtilafın rahmet olmadığını söyleyen insanlar mı daha çok kavga etmişlerdir? Yoksa rahmet olduğunu söyleyenler mi? Bir düşünün tarihten bugüne kadar. Bugün ihtilafın ihtilafın dalalet olduğunu söyleyenler bakın bu hep şer'i ıslahlarla alakalı. O yüzden söylüyorum. Gece gündüz kavga etmişlerdir birbirleriyle görürsün. Rüküden sonra el bağlayanlar bağlamayanlar aylarca konuşmamış. Parmak oynatanları oynatmayanlar aylarca birbirleriyle konuşmamışlar. Bunlar ihtilafın haram olduğunu gören insanların kavgası. Düşünsene ihtilafı haram gören insanlar birbirine düşüyorsa tarihte bak bakalım kim birbirine düşmüş şereften fıkıhtaki ihtilafı rahmet görenlerden hiç kimse. Bunları çok iyi fıkıh etmemiz lazım. Tamam bunu yakalayacağız inşallah. Şimdi şimdi de verilen diğer isimlere bakalım ahiler. Şimdi dedik ki rububiyet ve ne Uluhiyet tevhidi değil mi? Veya rububiyet ve isim sıfat ve uluhiyet tevhidi. Bu ikisini ayırdık. Rububiyet, isim sıfat ve uluhiyet. Şimdi rububiyet ve isim sıfata hangi ismi verdik? Tevhidul marifeti vel isbat. Peki başka hangi isimler veriliyor bunlara? Bunların hepsini yazalım. Dört tane daha isim verelim et ameli ameli şey pardon ilmi et tevhidul ilmi ilmi tevhid arkadaşlar ilmi sıfat ve verilen isimlerden yani. diğer bir isim de et tevhidul ilmi et ilmi dediğimiz zaman ne ne anlayacağız o zaman rububiyet, rububiyet ve Simba. isim sıfat tevhididir <gülüyor> tamam neden et tevhidul ilmi demişler kim yakalayacak mantığını bilmekle bilmek bilmek çok güzel maşallah bak bilmekle alakalı Elhamdülillah bilmekle alakalı. Biliyorsun yani. Böyle bir işte rubbiyet fiilleri var Allah'ın. İman ediyorsun. İsimleri var, sıfatları var. Bilip iman ediyorsun. Tamam. Başka ne isim vermişler? Ettevhidul haberi. Haberi tevhidi. Haber tevhidi. Niye peki haber tevhidi demişler? Kim söyleyecek? Buyurun. Bunlar biz keşif yoluyla ya da kendi ulaşamayız. Ancak bize Bildirilir. Yani evet. Aslında tam mutlak olarak öyle değil. Mesela uluvu hiç bildirmeseydi de bilirdik. O isim sıfatın şeyi ama genel külli manada doğru. Yani bize haber yoluyla gelmiş bu. Nasıl haber yoluyla gelmiş. Yani bize haber verilmiş. Biz iman ediyoruz. Tamam. Başka ne ismi vermişler arkadaşlar? Ettevhidul i'tikadi. İtikad tevhidi. Peki niçin itikad tevhidi demişler? Kim söyleyecek? Buyur Abdülkadir. İtikad tevhidi çünkü... Inanmayla, i̇nanmayla alakalı. İnanmayla alakalı. İnanmal Yani rububiyet ve uluhiyet inanmayla alakalı. Şey e, rububiyet ve isim sıfat inanmayla alakalı. Uluhiyet ne? Amelle alakalı. Amel ediyorsun. Tamam. Şimdi bu dört tane isim. Bir de ettevhidul marifeti vel ispattı. Onunla beş diyelim. Tamam. <gülüyor> Toltuğumuz dört, dört, dört, dört, dört oldu. O, dört dört. mü oldu? O, tohum? Dört, tamam. Dört. dört oldu. Uluhiyet ve veya evet, uluhiye tevhidi veya ilahiyat tevhidi, ilahiyat tevhidü'l ilahiyye veya tevhidul uluhiye çok önemli değil. Bunlara verilen isimler arkadaşlar. Birincisi tevhidul ibade, ibadet tevhidi. Kim söyleyecek niçin ibadet tevhidi demişlerdir? İbadet ediyorsun. İbadetin kendisi ya uluhiye. İbadet ediyorsun, tamam. Bu bir. Yani tevhidul ibade demişler çünkü ibadette Allah'ı ihlas. İbadette Allah'a ihlası içerdiği için bu isim verilmiştir. İbadette Allah'a ihlası içerdiği için bu isim verilmiştir. Başka tevhidul irade, irade tevhidi. Kim diyecek irade Tevhidini için vermişlerdir? Kişi ibadeti iradesiyle yapıyor. Bir o bir de çünkü bir şey istiyorsun Allah'tan. Biz ne diyor? Dua ki ayrılır. Neydi? İstek duası, ibadet duası. Sen istiyorsun, ibadet yaparak ne yapıyorsun? İrade ediyorsun bir şeyleri. Yani ihlası içerdiği için ve amellerle Allah'ın vecihi ve rızası istendiği için bu isim verilmiştir. Tevhidül irade. O zaman binasta bir akide kitabında tevhidül irade dediğinde ne anlayacaksın? Uluhiyet tevhidi. Tamam. Başka ne demişler? Tevhidül kast. Kast tevhidi. Evet. Bunu kim söyleyecek? Tevhidül kast. Kast ediyorsun yani. Evet. Sadece Allah'a iba ibadeti gerektiren ihlası kastettiğin için. Bir kasıt var orada. Tamam. Son olarak Yok, son olarak değil. Devam ediyoruz. Et talebi. Talep tevhidi demişler arkadaşlar. Neden talep tevhidi demişler? Çünkü talep etmeyi içerdiği için. Yani nasıl? Kul tarafından Allah'a bir istek, bir talep içerdiği için. Tamam? Başka ne demişler? Et tevhidul fiili. Fiili tevhid. Niçin fiili tevhid demişler? Kim söyleyecek? <gülüyor> Fiil işliyorsun, değil mi? Heh, fiil işliyorsun yani. Sen fiil işliyorsun, namaz, oruç, zekat, Allah'a yaklaşıyorsun onunla. Başka ne demişler? Son. Tevhîdul amel, amel tevhide. Bu da zaten açık. Ameli Allah'a has kılma üzerine. Tamam? Şimdi e, hani bazı sorular sormuştuk. Şimdi hangi taksimata daha çok odaklanmamız gerekir? Dedik ki ilmi olarak daha doğru, daha ilmi o. Peki hangi taksimata odaklanmamız gerekir? İnsanlara tebliğ ederken, insanları davet ederken, hangi taksimatı tanıtarak, anlatarak? Şimdi burada işte maslahat geliyor. İşte böyle bir ortamsa, e tabii ki bunu gündemde tutacaksın. Bakın ilim talebeleri, bunu devamlı yapın ahiler. Davet ettiğiniz zaman o tevhidi her ne kadar, eğer bu insan avamsa zaten maslahatı gözetirsiniz. Maslahta binaen siz e, bu, bu türlü taksimatlara gidersiniz. Şimdi avam veya ilime yeni başlayan veya tevhidi yeni yeni öğrenen insanlara bu tevhidin üç kısmı ile gerekir. Neden? Çünkü ilk ikiye ayrılma kısmı biraz daha böyle ilmi ve daha ağır, biraz daha ağırlığı var. O yüzden zaten alimler ihtiyaç duymuşlar da avama kolaylaştırmak için halka bunu e, daha böyle basit bir şekilde indir indirgemek için bu şekilde üç taksime gitmişlerdir. Tamam o yüzden diyoruz ki burada biz maslahatı gözetleriz. İlim talebeleri aralarında konuştuğu zaman her zaman iki noktayı ön planda tutmaları gerekir. Şu anda e, dünyada yaşayan e, sayılı alimler arasında Şeyh Yusufel Hüfeys'e bakıyoruz. Bir gün ağzından duyamazsın tevhidin üç ayrıldığını. Hep buna vurgu yapmıştır. Özellikle neden? Çünkü öbür e kısım zaten insanlar arasında münteşir yayılmış ve bunu fıkheden fıkh etmiş. Özellikle bunu gündemde tutuyor. Şeyh. Neden? Çünkü çok önemli bir nokta bu. Bunu gündemde tutmadığın zaman sadece ebür kısmı odaklanıyor ve unutuluyor bu. Tamam mı? Bunu... Ve dikkat ettiğim zaman ebür noktada bazı işgaller çözülmüyor. İşte görüyorsun adam bir, bir, küfrün bir çeşidinde özürdür diyor. Bir çeşidinde özür değildir diyor. Ne selefi var bunun ne halefi, ne halefi var ne de bir dayan, dayanıldığın nas var. Bilakis bu zarardır yani. Tevhidin mantığına zarardır tabir sahilse. Tamam. Şimdi buraya kadar mukaddimeyi anladık, tamam. Şimdi yeni bir mukaddimeye geçiyoruz. Önemli mukaddimelerden birisi de Mekkeli müşriklerin yani Kureyş kafirlerinin tevhidin kısımlarındaki konumu nedir hakiler? Tevhidin kısımlarındaki kısm konumu nedir? Önce bir soru atalım gündeme hemen. Öyle gidelim. Mekkeli müşriklerin tevhidin hangi kısmında sorunu vardı? şimdi çok güzel bakın buraya dikkat etmemiz lazım eğer rububiyet deyip mutlak olarak ortada bıraktığımız zaman kişinin kastına göre yani en az derecesi bu cümlenin en az derecesi eksik olduğudur bu cümlenin en az söylenecek şey ya yanlış o biraz e, daha e, öte bir nokta eksik olduğudur neden ahiler? Mekkeli müşriklerin rububiyette nasıl sorunu olmaz? Baktığımız zaman bunlar Allah'tan gayesinden yardım isterken bak işte yine mantığı yakalıyoruz değil mi? Nasıl işgaller çözülüyor ahiler. İşte bakın buraya yakalayacağız. Eğer tevhidü biz üç'e ayırdığımız zaman bu türlü işgallerle karşılaşıyoruz. Ya bunlar temaim takmıyorlar mıydı? Tivele takmıyorlar mıydı? İşte bu ta rububiyetin en baba şeyidir. Şirkidir. Evet, şimdi gelecek zaten o. Ya bunlar Tivele, temaim, bizim bugün nazar boncumuz vesaire biraz bizzat bunların zatına yönelmiyorlar mıydı bunlar? E bu rububiyetin tam küfrünün kendisidir. E biz nasıl o zaman gece gündüz diyoruz Mekkeli müşkilerin rububiyette bir sorunu yoktu? İşte işte bu da tevhidin asıl ilmi noktalarını, şer'i ıslahları fık edememekten kaynaklanıyor bu türlü hatalar akılar. Bu çok yanlış bakın. Mekkeli müşkilerin tevhidin rububiyette nasıl sorunu yoktu? Rububiyet şöyle şu cümle olsaydı şu cümle doğrudur. Mekkeli müşriklerin asıl sorunu en büyük sorunu uluhiyetteydi. Bununla beraber rububiyette sorunları vardı. Bunlar dirilmeyi inkar etmiyorlar mıydı? Dirilme rububiyetin babasıdır. E diyorlar ki bu çürümüşken bu çi kemikleri kim diriltecek? Hatta e, öyle alimler gelmiştir ki Mekkeli müşriklerin ha, ha, Allahu alem yani e, bu tam doğru değil. Elim Allah'ın katında tam doğru değil. Çünkü muhakkak alimler bunu reddediyor ama buna rağmen öyle alimler çıkmıştır ki Mekkeli müşriklerin Mekkeli müşriklerin Dirilmeyi inkar ettiklerinde aralarında ittifak vardır diyenler olmuş alimlerden. Düşünün yani. Çok önemli. Her ne kadar katılınır ve... ama burada biz o alim isabet etmiş mi etmemiş mi oraya bakmayacağız. Orada başka bir ince noktaya yakalayacağız. Yani burada bir vurgu var. Onların rububiyette de şirk koştuklarına dair. Gece gündüz insanlara anlatıyoruz. İşte Mekkeli müşriklerin Rubiyet'te sorunu yoktu. Bu yanlış akıllar. Çünkü bugün yani biz tamam Türkiye'de dar bir de bakıyoruz bu bir işgal olmuyor ama vallahi Arap dünyasına inin gerek internet ortamlarında gerek seyahatlerde görün. Bakın muhalifler Eylül sünnete nasıl saldırıyor bu noktada. Siz yoktur diyorsunuz ama onlarca Mekkeli müşriklerin Rubiyet'teki şirklerini getiriyorlar bize. Halbuki baktığın zaman Selef'in muhakkik alimlerinden böyle bir cümle yoktur. Varsa da o şey babındandır. Hikaye babındandır sadece. Aslı vurgulama babındandır. Peki, bu Muhammed İbni Abdülağ'ın kaidar da Oranın gibi. hepsine geleceğiz. Orada sabredeceğiz inşallah. O mesailer bölümünde. Tamam. Bunu yakalayacağız inşallah. İşte bu şer'i es, şer dediğimiz olay var ya hakikaten. Şer'i isimler, şer'i silahlar, Hepsi bundan kaynaklanıyor. Şimdi Mekkeli müşriklerin tevhidin kısımlarındaki konumu nedir? Bunu soruyoruz. Dedik ki Mekkeli müşriklerin sorunu hmm. nedir? Şirki hangi kısımda şirk koşmuşlardır? Diyoruz ki Mekkeli müşterinin asıl sorunu uluhiyetteydi. Bununla beraber az da olsa veya bir kısımda olsa rububiyette problemleri vardı arkadaşlar. Tamam Şimdi uluhiyet evidine gelince önce zaten bunda hiçbir şüphe yok. Mâ ne'buduhum illâ li yukarribûna illallâhi zulfa. Bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Bu zaten açık ve net. Uluhiyette şirkleri vardı. Bunda hiç kimsenin sorunu yok. En, mür, en mürciye taifesi ki Cehmi ibn Saffan'la başlayan onların bile ikrarıdır bu. Mekkeli müşriklerin ulûhiyette şirkleri vardı. Bunda hiçbir sorun yok. Peki isim sıfat tevhidini kabul etmeye gelince bakın dolaylı yönden şirke giriyorlardı. Az önce dediğim gibi Allah'tan gayrısından yardım isteyen onun duyduğuna gördüğüne inanır. O noktada bakmayalım. Gerek külli manada isim sıfatı kabul ederlerdi Mekkeli müşrikler. Bunu, bunu e, yakalayalım. Ne hariç? Rahman ismi hariç. isimlerde Rahman ismi hariç. Mekkeli müşklerin Allah'ın isimlerini inkar ettiğini göremezsiniz. Rahman ismi hariç. Tamam. Mesela o yüzden Allah Subhanahu ve teala Rahman ismini inkar ettiklerinde Allah azze ve celle hemen bunu reddetti. Ne dedi? قُلِدُوا اللّٰهَ rahman الرَّحْمَانَ اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ husna. Rahman diye dua edin veya Allah dua edin. Hangisiyle dua ederseniz edin en güzel isimler onundur. Şimdi Allah Subhanahu ve teala Onların durumunu hikaye ederken ne diyor? Bu izaki lelahu muscuduli rahman. "Kalu ve rahman?" Onlara Rahman'a secde edin dedikleri zaman ne dediler? E rahman Rahman denedir ki. Rahman da neymiş?" Bunu inkar ettiler bir tek. Tamam? Evet. O yüzden bakarsın bugün dünyada Ehl-i Sünnet'e saldıran muhalifleri görürsün. Derler ki ya siz gece gündüz bağırıyorsunuz. Mekkeli müşriklerin uluhiyetten başka şirki yoktu. E al sana Rahman isminin inkar ediyorlar. Al bu da ayrı bir küfür, isim sıfat küfrü. Biz ne diyoruz? Rahman hariç Getir o zaman bize bir tane. Rahman hariç. O da bilmediklerinden, cehaletinden dolayı. Hani kendileri indinde sabitti de inkar ettiler değil. Bilmediklerini inkar ettiler. Ha, cehalet küfrü dediğimiz işte bu. Tamam. Şimdi bunlar Rahman ismini inkar edince Allah da onların bu sözlerini inkar ediyor. Ee, şimdi baktığımız zaman Allah bunların hani Rahman neymiş dediği zaman Allah bunları inkar etmiyor mu? Bakın buradan ne anlıyoruz? İşte istinbat noktası var. Demek ki diğerlerini inkar etmiyor. Çünkü ekseler Allah inkar edecek onları, reddedecek. Bakıyoruz sadece bu noktadan inkar etmişler. Birinci hissedilen noktamız burası. Bir. İkincisi tersten bakıyoruz olaya. Getirin Mekke'nin hangisini hangi inkar ettiklerini. Tamam. Bir de öyle yaklaşıyoruz olaya. Tamam. Buraya kaldık. Şimdi sıfatlara gelince, bakın bu isim sıfatlardan isim kısmı. Sıfatlara gelince, bu sıfatları inkar, bu, bunlar sıfatları inkar etmezlerdi. İbn-i diyor ki bunların sıfatlarını sıfatları inkar ettikleri bilinmiyor. Mekkeli müşriklerden Allah'ın, var mı Kur'an'dan sünnetin aklınıza gelen bir tane nas? Bunlar Allah Subhanahu ve teala'nın sıfatını inkar etmişler. Uluv sıfatı yok demişler, yet sıfatı yok. Bakın ah ahiler burası çok önemli. Şeyhul İslam buraya gece gündüz vurgu yapıyor tabir sahisi. Kitaplarından bunu anlıyoruz. Mekkeli müşrikler en ufak bir, kendilerine pay çıkarabilecek, hüccet çıkarabilecek bir şey buldukları zaman İslam'a saldırıyorlardı. Delil olarak. Baktığın zaman hiçbir Mekkeli müşrikten bulamazsın ya Allah'ın eli de neymiş dediklerini, Allah Allah nasıl açtı doldur dediklerini. Hem çünkü eğer bu onlar için bir hüccet olsa, bir kapı olsa, hemen o kapıya koşacaklardı. Baktığımız zaman hiçbirinin birinin inkar etmemesi, böyle bir işgal getirmemeleri, Resulullah'a mecnun demişler, deli demişler, her şey demişler. Ama baktığın zaman bunu inkar etmemişler. Demek ki bu Mekkeli müşriklerin indinde ikrar edilen bir şey veya İslam adına ayıplanan. Ayıplanmayan bir şey olduklarını anlıyoruz. Eğer İslam için bu ayıp olsa Allah'ın eli gözü, birilerinin dalga geçtiği gibi siz Allah'a insanlara benzettiniz. Eğer Mekkeli müşriklerin de, yani şimdi Mekkeli müşrikler, biz bunlara soruyoruz. Yani sizin bize düşman olduğunuz kadar ehli sünnete. Mekkeli müşriklerin Resulullah'a düşmanı daha kötü değil miydi? Daha kötü değil mi? Onlar buna rağmen bu türlü hüccetlerle gelmediler. Çünkü bunlar onların elinde işgal değildi. Hayır, Zaten baktığımız zaman Allah Subhanahu ve Teala'nın dirilmesi hariç dedik biz. Allah Subhanahu ve Teala'nın diriltmesi hariç. O yüzden Şeyhül İslam'ın bakın cümlesine bakın çok önemli. Şeyhül İslam diyor ki dirilmeyi daha içine sokacak bir cümle kullanıyor. Bir sıfat bile kat ebeden inkar etmemişlerdir diyor. Neden? Bakın iki şeyi ay ay ay ayarmamız lazım. Bir, o Allah Subhanahu ve Teala'nın sıfatlarını bilip de inkar etmek bir de o sıfatlara cahil olup da inkar etmek. İşte aynı bunların Rahman nedir dediği gibi. Bakın bunlar ne dedi? Rahman da neymiş? Hani bunlar sabit oldu da kendi, indile, e, kendi indilerinde. Ondan sonra mı inkar ettiler? Mekkeli müşriklere baktığımızda Abdurrahman böyle isimler yok muydu onlarda? Bakın bunları yakalayın. Bunlar ikisi çok ayrı var. Bu Allah'ın sıfatıydı. Ondan sonra inkar ettik. Böyle değil. Allah'ın sıfatı ikrar edildi. Ondan sonra bunlar inkar ettiler. Böyle değil. Bunlarınkisi direkt cehalet küfrü bilmediklerini söylemeleri. İkisi ayrı bir bak. Evet, evet ismi Allah'ın Kim, evet. Kimleri bunu isme sokuyor. Bunu, bunu Hayır. Bunu isim olarak inkar etmiyorlardı. Allah, i̇ki tane mi Allah var diyorlardı. Bunca ilahın tek minah yapacak değil mi? Hayır. İlahın lügat manasına dön. Bunca ibadet edilene tek bir ibadet. İşte bu da zaten şer'i sınırlardan kaynaklanıyor. Biz niçin diyoruz La İlahe illallah Mekkeli manasını biliyordu? La İlahe <gülüyor> illallah kelimesi Desem ki ahi bana su desem bu cümlede eksik midir? Eksiktir eksik. değil mi? Tamamlamam lazım. Arap dili edebiyatında da la ilahe illallah tabir sahin ise eksik bir cümle. Oraya birileri yaratıcı kelimesini sokmuşlar. Allah'tan başka yaratıcı ilah yoktur. Birileri de ne? Hak, hakkı koymuşlar. Allah'tan başka hak ilah yoktur. Bu sefer ilahın manasında ihtilaf etmişler. Birisi ilah yaratıcıdır demek. İlah elehe elehe kökünden almış böyle tartışmışlar. Birisi demiş ki ilah hayır ne demek? ibadet edilen. O yüzden baktığın zaman Resulullah la ilahe illallah dediğinde onlar ne dedi? Te bir sürü ilahı tek bir ilah mı kıldı? İşte orada ilahı yakalarsan işgali çözersin. Nedir o? Bu bunca ibadet edileni tek bir ibadet edilen mi kıldılar? Anlatabiliyor muyum? Bu bir. İkincisi tam tersine reddiye var. İhlas suresinin hakkında inmiş. Mekkeli müşrikler bir ibayete göre hatta müminler. Ne sormuşlar? Ey Muhammed bize Rabbini vasfet. Onlar da Rabbini vasfettiğinde kulhu Allah ahad, Allahu samed gelmişler ve inkar etmemişler müşrikler. Anladın? Mı? Şimdi ahat al, kulhu Allah ahad bunun tefsirine gelelim kısaca. De ki Allah birdir. Allah neydi birdir aخی. Diyor. diyor mu zatında ayette? Zatında birdir diyor mu? Tek bir Allah'tır diyor mu ayetinde? Demiyor. O zaman nereden çıkardın tek bir zatta? O yüzden Ehl-i Sünnet diyor kulhu Allah ahad ne demek? Umum kullanmıştır. Hiç dememiştir ki Allah şunda birim bunda birim. O zaman anlıyoruz ki kendisine has olan her şeyde değildir Allah. Umum gelmiştir. Anladın mı? İşte o, o manada, zat manasında biliyorlardı. İki tane Allah var diyeni gördün mü sen? E o yüzden diyoruz biz zaten bugün e, Hristiyanların şirki daha beter. Bu noktada. İki tane Allah koydular. Bir tek isimlerini değiştirdiler. Tamam. Bunları işte bak hep bunlar şer'i isimleri yakalamaktan geçer. Bunlar çok önemli ahiler. Tamam. Yetiştiririz inşallah. Evet. Şimdi sıfatları inkar etmeye gelince yok ahi. Sıfatları inkar etmeye gelince yok. Şimdi Rububiyet Tevhidine gelince, Rububiyet Tevhidine gelince, şimdi neyi anlattık biz? Taksimata yani üç taksimata giderek bu tarifleri veriyoruz tamam mı? Burada bir işgal olmasın. Rububiyet Tevhidine gelince ahiler iki şart veya iki kayıt hariç kabul ediyorlardı. Sorunları yoktur Rububiyet Tevhidinde. İki kayıt hariç. İki şart hariç. Birinci kayıt şart ne? Demin söylediğimiz. Mekkeli müşrikler rububiyet tevhidini kabul ediyorlardı ancak birinci kayıt ne işte ancaktan sonraki kayıttır. Genel olarak toplu olarak yani bütün en olarak yüzde yüz değil genel olarak kabul ediyorlardı. Genel olarak bir sorunları neydi? Yoktu. Ve bariz sıfatlara baktığımızda rububiyette yaratma öldürme, diriltme işte bunlar da neydi? işkalleri yoktu. Hatta kim yarattı, kim öldürdü vesaire bu tür sorularda Kur'an'da bakın aziz ve hakim olandır diyorlar. Bakın isim ve sıfatları nasıl vurguluyorlar. Diyorlar ki aziz ve hakim olandır diyor. Hakim olan böyle yaptı diyorlar. <gülüyor> Böyleydi Allahu alem ayet. Onları aziz ve hakim olan yarattı. Bakın nasıl isimlerini vurguluyorlar. Hani düşün ben sana diyorum ki ahi seni kim yarattı? 10 tane Selefi'ye bile sor Allah der değil mi? Ya, Allah demesi de lazım zaten. Ama baktınız zaman Mekke'li özellikle dire isimlerini vurgu yapıyor. O kadar netler yani adamlar bu konuda. Aziz ve hakimdir diyorlar yani. Anlatabiliyor muyum? Burası çok önemli. O zaman birinci kayıt ne akı? Şimdi rububiyet soru sorunları var mıydı? Hemen birinci kayıtla cümleyi nasıl tanımlıyoruz? Genel olarak, Genel olarak yoktu. yoktu. Birinci kayıt. İkinci kayıt ney akı? Mesela kendilerinde temaim, tivele bu tür şirkler vardı. Bunların hepsi rububiyetle alakalı. Temaime gidiyor adam takıyor. Birisi gidiyor sakal bağlıyor. Birisi gidiyor denizden çıkardığı taşları alıp çocuklarına koyuyor. Ve onların zatına yöneliyorlar. Bunların hepsi rububiyette şirk ve uluhiyette şirk olmayla beraber. Demek ki bunların genel olarak sorunları yoktu. Ama rububiyette şirkleri vardı. İkincisi dirilme hariç. İşte geldik konumuza. İki kayıt. Bir genel olarak sorunları yoktu. İki dirilme hariç tamam. Bazıları dirilmeyi inkar ediyorlardı. Bazıları diyoruz. Allahu alem burada daha çok bahse ihtiyaç var. O yüzden bazı alimler dediğim gibi gelmiştir. İttifakı zikretmişlerdir. Mekke'li müşriklerin dirilmeyi inkar noktalarında. Ama Allahu alem bu müşkilat yani sahih değil. Ama genel olarak inkar ediyorlardı. Çoğu veya bir kısmı inkar ediyorlardı. Gelen bir şiir var. Dirilmeye dair. Dirilmeye dair? Evet. Şiirleri var. Zaten ayetler de açık. Zâmellezîne keferû Zâmellezîne keferû en lâ yubi'thû Kafir edenler dirilmeyeceklerini iddia ettiler. Evet. Ve darabelâ meselân ve nesye khalqahû kâle men yuhyil izâme ve hiyeramîm Darabe lena meselen. Şimdi lena, Allah subhanahu ta, oradaki lena bize. Darabe kim? Darabe o, o adam. Darabe lena bize bir misal verdi. Ve nesiye, nesiye kim burada? Yine o adamın kendisi. Nesiye unuttu. Halke bu yine adama dönüyor. Evet. Bu adam yaratılışını unuttu. Ve bize bir misal verdi. Ve ne dedi? Men yuhil izam. işte. o men yuhil mizam, izam o darabenin vurgusudur. Yani o misal vermenin devamıdır. Neymiş o misal? Men yuhil izame ve hiyaramim. Çürümüşken bu kemikleri kim dilitecek? İşte bunlar Mekkeli müşrikler. Şimdi nasıl biz ahiler bu ayetleri görüyoruz da ve diyoruz ki Mekkeli müşriklerin sorunu yoktu. Rubiyet'te. Bunlar hepsi işgal. Böyle bir şey yok. Tamam Evet. Ee, evet hızlıca son üçüncü ve son mukaddimemizi alıyoruz. Yine mukaddimelerimizden birisi. Bazı müteahhir kafirlerin, müşriklerin şirki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin. Bakın müteahhir Bakın müteahhir kim? sonradan gelen yani Resul'ün döneminden daha sonradan gelenlerin gelen bazılarının şirki Resullah'ın dönemindeki müşriklerin şirkinden daha kötü, daha şiddetliydi. Birçok yönden ve birçok vecihten bu böyledir arkadaşlar. Birçok yönden. Yani daha çok olması mümkün olmakla beraber Allahu alem 5 vecihten 5 noktadan zikredeceğiz. 5 nokta ile bu gün gibi ortaya çıkıyor. 1. Resullah'ın dönemindeki kafirler Az önceki bildirdiğimiz sıfat üzere rububiyet tevidini ikrar ediyorlardı. Doğru değil mi? Az önceki belirttiğimiz sıfat üzere. Neydi az önceki belirttiğimiz sıfat? İki kayıt hariç. Tamam O sıfat üzere neydi? Kabul ediyorlardı. Ancak sonradan gelen bazı kafirlere baktığımızda rububiyette şirk koştuklarını görürüz. Bazı o yüzden bazı lafını kullanıyorum. Kim bunlar? Mesela sufilerin bazı daha çok mutakaddim. Hatta mutakirlerden de var aşırıları. Tamam. Bunlar. Mesela kutup diye isimlendirdikleri bu kişiler. Bu kutup evet. insanlar e, işte yedi kişi midir, dört kişi midir ihtilaf etmişler sofiler aralarında. Çok önemli değil. Bu kutup aha, e, bu kutup işte salih insanlar salih veliler diye isimlendirdiği insanlar bunlar. Tamam. İki. Birinci kısım bu. iki. Az önce de belirttiğimiz üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Dönemindekilerin isim ve sıfat deney kabul etme noktasında bir sorunları yoktu. Yoksa dolaylı yönden şirke düşüyorlardı o ayrı. Ama kabul etme noktasında yani işte ben Allah'ın şöyle ismini inkar ediyorum veya şöyle sıfatını inkar ediyorum yoktu. Az önceki e, belirttiğimiz sıfat haricinde. Neydi o sıfat? İşte Rahman'ı inkar etmeleri gibi. Tamam. Ama müteahillere baktığımızda kimini görüyorsun bütün isimleri inkar ediyor. Ve sıfatları inkar ediyor. Kimini görüyorsun ben diyor isimleri alırım. Sıfatları kabul ederim. Hatta birileri geliyor İbn Hazım gibi isimlerin de hepsini kabul etmem. İsimlerin bir kısmını alırım. Bir kısmını reddederim sıfatları da toptan reddederim. Birisi de böyle çıkıyor. Birisi diyor yedi sıfat alıp bütün isimleri kabul ederim. Tuhaf tuhaf bir sürü ne var? Kabiller var. Baktığın zaman Mekkeli müşriklerde bir Rahman'ı görüyoruz. İkinci nokta da bu. Tamam 3 Üçüncü nokta. İlk dönem müşrikleri... İki sınıf varlığa ibadet ediyorlardı ahiler. İki sınıf varlık var. Yani bu alemde iki sınıf varlık var. Bunların varlık, iki sınıf varlığa ibadet ettiklerini görüyoruz. Ya bunlar, birinci sınıf, ya bunlar salihler. Yani salih insanlar. İşte görüyoruz Nuh aleyhisselam döneminden vesaire. Ya bunlar salihler, ya da kendilerine ne salah, ne de fesadın nispet edilmediği şeylere ibadet ediyorlardı. Kendisine ne salah, yani ne salahiyet, ne salihlik, ne de fesadın nispet edilmeyeceği, edilmeyeceği şeyler nelerdir ahiler? Ha işte bu ses kaydedici. Ha bu tahta, ha bu duvar. O zaman iki sınıf varlık var. Birincisi ya salihlere bunlar ibadet ediyorlardı. Ya da ne ahiler? Kendisine ne salihliğin, ne de kötülüğün, fesadlığın nispet edilmeyeceği, insanların nazarında nispet edilmeyeceği şeylere ibadet ediyorlar. Doğru mu? İki sınıf. Ama müteahhir kafirlere bak. Üç sınıf ibadet ediyorlardı. Ya görüyorsun ki bunlar aynı bu Mekkeli müşrikler gibi salih insanlara ibadet ediyorlar. İki, ya da kendisine salah ve fesat nispet edilmeyeceklere ibadet ediyorlar. Ya da kendisine salah ve fes kendisine fesadın, hatta küfrün nispet edildiği insanlara bile bunlar ibadet ettiklerini görüyorsun. Fesadın nispet edildiği insanlar. işte bu üçüncü sınıfı. Mesela Bedevi. Görüyorsun Muhammed İbni Hasan kurat uyunun muvahhirinde diyor ki e, işte Sakavi o da diyor ki Ebu Hayyan'dan anlatıyor. Diyor ki e, Subhanallah ne diyor diyor ki Bedevi'den El Bedevi var ya bu meşhur Bedevi he, bundan ancak bilinen şuydu diyor onun hakkında bilinen doğru düzgün net olan şudur. Bir gün diyor Cuma günü Cuma namazından önce mescide girdi işedi pisledi mescidi çıktı ve gitti buna rağmen ona ibadet ediyorlardı. O yüzden bu üçü ne akhiler? Birincisi, kim sayacak bu son üçünü, üç sınıfı? Birincisi, Salih insanlara, heh. İkincisi ne Salahiyet salak, ne de fesahiyet nispet edileceklere ya, ya da fesadiyet, fesadiyet nispet edilenlere. Görüyor musun ne kadar batıl mutahkirlerin şirki? Ya subhanallah bu dereceye gelmiş. O yüzden bazı ehli sünnet alimleri mutakirlerin şirki, mütekaddimin şirkinden daha kötü dediğin zaman bililerin garibine tuhafına gidiyor. Bu külli manada olmasa da kısmen bu böyledir. O yüzden biz zaten hep cümlelerimizde bazı lafızlarını kullanıyoruz. Bazı insanlar bu. Zaten bu ki bir kişi de yoksa onu üzerine almaz. Tamam mı? Dört akıla Dördüncüsü. İlk dönem kafirleri la ilahe illallah'ın manasını ne? Biliyorlar mıydı bilmiyorlar mıydı? Biliyorlardı. Hep beraber havaya sıçradılar. Bundan dolayı bu kelimeyi söylemekten ne yapıyorlardı? İmta i̇mtina ediyorlardı. Ece al alihete ilahen vahiden. İşte bak senin ahi az önce söylediğin ayetmiş olay. Bütün bu ibadet edilenlere tek bir ibadet mi edilen kıllar? Delil ne? Eğer birilerin dediği gibi la ilahe illallah'ın manası Allah'tan başka yaratıcı yoktur olsaydı Mekkeli müşriklerin bu konuda sıkıntısı var mıydı? Yoktu değil mi? Ama ne diyorlardı bunlar? Bunlar ne diyorlardı? Ya, bu diyorlardı ki Allah'tan başlığında biz ibadet ederiz. Bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye. Eğer La İlahe illallah manası bu olsaydı Mekkeli müşrikler Resulullah'ın amcasının yanında derler miydi demezler miydi La İlahe illallah? Derlerdi çünkü ikrar ediyorlar. Tamam. Derlerdi çünkü ikrar ediyorlar. Evet. Burayı da anladık. O yüzden diyoruz ki ilk dönem kafirleri La İlahe illallah manasını söyleyip imtina ediyorlardı. Ancak sonradan gelenler, bakın arasındaki